Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz. Tema Makfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga Programı'ndan herkese merhaba. E, bu hafta e, stüdyoda çok değerli bir konuğumuz var. Tema Makfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanımız Doktor Hikmet Öztürk ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hikmet Bey. Hoş bulduk Esra. Evet. Bir ikinci konumuza da birazdan telefonla bağlanacağız. E, Dijil Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Diyarbakır İl Temsilcimiz Profesör Doktor Necmettin Pirinciyoğlu. E, konuklarımızla e, bugün geçtiğimiz günlerde hep, e, basından da takip ettiğimiz e, maalesef orman yangınlarını konuşacağız. E, sonuçlarını, ekolojik sonuçlarını, nedenlerini, neler yapılıyor bu konuda. Ve e, bununla bağlantılı olarak da bir diğer önemli sorunumuz olan anız yakma konusunu konuşacağız. Evet. Ama öncesinde de çok hızlı bir şekilde Hikmet Bey hemen e, sözü vermeden önce çevreyle ilgili bu hafta öne çıkan e, bir iki e, haberimiz var. Ona hızlıca bakalım. E, ilk haberimiz Çanakkale'den ve yine bir termik santral maalesef. E, Lapseki'de yapılması planlanan ve ÇED süreci başlayan e, kömürlü termik santralin yarın e, halkın katılım toplantısı gerçekleştiriliyor. E, Lapseki'de Güveci Köyü köy kahvesinde yarın saat 2'de halkın katılım toplantısı olacak. Lapseki'de. Burada hem termik santralle ilgili e, itirazlarını e, iletmek için e, herkese e, duyuruyoruz halkın katılım toplantısını. Aslında yaşamlarına sahip çıkması için. Evet, çünkü o termik santral bu bir tane de değil. Evet. Maalesef orada e, bu e, Çanakkale'nin Marmara kıyısında birçok termik santral projesi var. Evet, Türkiye'nin en önemli biyolojik çeşitliliğinin yer aldığı Kaz Dağı'nda e, bu tür tesislerin kurulması... Hem biyolojik çeşitliliği hem doğayı e, mahvedecek. E, hem de orada yaşayan insanlar ciddi anlamda hastalıklarla bo boğuşacaklar. Hı. Bunun faturası çok daha büyük. Hı. İnsanların o nedenle e, buradaki kömür, santr termik santrallerine şiddetle karşı çıkması, kendi hayatlarına, kendi yaşamlarına, kendi topraklarında ürettikleri ürünlerin sağlık değerine, ve bunlarla insanlara sundukları hizmete, hepsine sahip çıkması için mutlaka orada büyük bir direnç göstermesinin önemi büyük. Çok büyük. Çünkü sağlık sorunu dediniz mi? Bunları bizzat yaşıyoruz da Zonguldak Hı. bölgesinde örneğin. Çok ciddi kanser ve solunum yolları ile ilgili hastalıklarda çok önemli artışlar var son Hı. yıllarda. ...böyle bir durumumuz var. Bir diğer haberimiz, biraz daha ümit verici bir haber. İstanbul'da 100 hektarlık mutlak tarım arazisine lojistik merkez yapılması için tarım dışına çıkartılmıştı. Bununla ilgili Tema Vakfı dava açmıştı ve bu dava sonuçlandı, iptal edildi. Dolayısıyla şu an için bu 100 hektarlık mutlak tarım arazimiz amacı dışında kullanılması engellenmiş oldu bundan sonra da bu benzeri girişimler olmaz yaşanmaz diliyoruz ki haberlerimize böyle hızlıca baktıktan sonra şimdi yine can sıkıcı bir kendi konumuza dönecek olursak orman yangınları dediğim gibi basından da takip ediyoruz bu son yakın zamanda hızlıca bakacak olursak Bodrum'da 14 hektar Diyarbakır'da 1200 hektar Mersin'de 100 hektar bildiğimiz şu an için orman yangınları ee, bu Hikmet Bey size şu, şu, ilk şu soruyla başlamak istiyorum. Yani Türkiye'nin kaderi mi her yaz e, bu haberlerle yani deyim tabiri caizse içimiz yanıyor. Hani Türkiye'nin dört bir tarafında çok büyük geniş alanlar. E büyüklü, küçüklü yanıyor. Bu gerçekten Türkiye'nin kaderi mi? Aslına bakarsak Türkiye'nin iklim koşulları yangının e, büyük olmasında ve çevresel felaketlerin daha da büyümesinden önemli neden? Akdeniz bölgesi kuşağı dediğimiz e, Hatay'dan ta İstanbul'a kadar uzanan kısım yaz aylarında çok sıcak ve kurak. E, bu bölgede de ağırlıklı olarak e, yangına çok hassas olan e, ibreli e, çam türleri ki bunlar Kızılçam ve Karaçam ormanları, saf ormanlar. Yani çok fazla karışık, diğer türlerin karışık olmadığı ormanlar şeklinde bulunuyor. O nedenle e, e, yanmaya çok müsait. E, yangın dediğiniz şey bir yanıcı madde mi olacak? Hı hı. Oksijen olacak. ki Bu ikisi ormanlarda e, zaten bol, bol miktarda var. Bir de bunun e, tutuşturacak bir sıcaklığa ulaşması lazım ki işte asıl o, onun nedenleri ee, çok önemli. Ee, bu o, insan, orman içerisinde e, yaşayan yaklaşık 7 milyon e, insan var. Ormanla insanın e, kesiştiği e, nokta, kesişme oranı arttığı sürece ve insan ihmalleri de devam ettiği sürece bu yangınlar Türkiye'de büyük ölçüde Kaçınılmaz tipik aynı ev yangınları gibi her bir türlü önlem alınıyor ama bazen şeyler ihmal ve kusurlar, tedbirsizlikler yangına sebebiyet veriyor. Önemli olan bunları minimuma indirmek ve hiç çıkmamasına doğru bir hedef koyup insanlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri, herkesin kendi üzerine düşen görevi yapması. Peki Hikmet Bey şimdi... Bu yanan alanlara baktığımızda da hani çok çeşitli, e, farklı büyüklüklerde orman yangınları var, sayıları da fazla. Hatta demin de şu, çok önemli bir sayı, onu da tekrar sizden de duymak isteriz. Şu günlerde her gün 20'nin üzerinde e, yangın, orman yangını olduğunu demin de belirttiniz. Bu, bütün bu orman yangınlarını aynı kategoride değerlendirebilir miyiz? Bunların hani orman yangını bir e, kategoriye ayırma gibi bir... O, hem ayırmalıyız hem de isterseniz genel bir e, istatistiklerden söz edelim. Hı hı, e, Türkiye'de orman yangınlarıyla ilgili ilk istatistikler 1937 yılında e, tutulmaya başladı. Onun öncesini bilmiyoruz açıkçası. O günden bugüne baktığımızda e, 37'den 2014 yılı sonuna kadar e, 98.938 adet yani yaklaşık 99.000 adet e, orman yangını çıkmış. Ve bu ormanlarda yanan orman alanında bir milyon altı yüz elli bin hektar. Yani ormanlarımızın yaklaşık yirmi bir nokta beş milyon hektar olduğunu düşünürsek neredeyse yüzde yedi sekizlik bir kısmını tamamen bu dönem içerisinde yangınlardan zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Bu şu demek... Her yıl ortalama 1268 adet yangın çıkıyor demek. Ee, ve her yıl ortalama da 21.150 hektar. Yani kabaca söyle diyebiliriz. 35.000 futbol sahası büyüklüğündeki bir alan her yıl orman yangınlarından zarar görüyor. Orman <gülüyor> alanının yani Evet. dokusunu kaybediyoruz. Evet denize. evet. Hı -hı. Ee, bir de e, bu dönemleri periyotlara ayıralarak baktığımızda şunu görüyoruz. Onar yıl 1937-1960 yıllarına baktığımızda 772 adet orman yangını çıkmış. 60-70 arası 577, 70-80 arası 970. Yani 1937 ile 1980 arasındaki yangın miktarı aslında yaklaşık e, 700-800 civarında. Ama 1980'den sonra bir artış trendi var. Ee, 1980-90 arası 1372 adet. 1991-2000 arası 1300'den 2000'e çıkıyor. 2001 ile 2014 arasına baktığımızda da 2200'e çıkıyor. Şimdi bunun nedenlerini e, incelemeye başladığımızda aslında hem nüfus artışı hı hı. hem de iklim değişikliği. Çünkü çok sıcak ve çok kurak periyotlar yaşıyoruz Orman yangınlarının en fazla Çıktığı e, Aylara ve şeylere baktığımızda e, Saatlere baktığımızda da Günün en sıcak ve en kurak Saatleri olduğunu görüyoruz Saatler olarak baktığımızda Saat e, 9 ile 19 arasında Hatta e, 12 ile 15 arasında e, %50'si çıkıyor Bu saatlerde insanların ormanlara Daha fazla girip çıktığı Çeşitli nedenlerle e, ateşin e, e, tutuşma sıcaklığını oluşturacak kaynağı oluşturdukları saatler oluyor. Tabi orman yangınları e, istatistikleri bölüleyen suya ama e, iki tip orman yangından söz etmek lazım. Doğal yangınlar. Bu da her zaman için mümkün ki bunun ana nedenlerinden bir tanesi yıldırımdır. Keza mesela son yıllarda yıldırım sayılarında da artışlarında, yıldırımlara bağlı yangınlarda da artış var. Bu doğrudan iklim değişikliğinin etkisi. Aşırı sıcak kuraklıklarla beraber hava akımlarına. Ama Türkiye'deki doğal yangınlarda şöyle bir durum var. Genelde yıldırımla beraber arkasından yağmur gelir Türkiye'de. Sadece kuru havalarda Amerika'da olduğu gibi yangın olmaz. Dolayısıyla bu e, büyük orman yangınlarına sebebiyet vermez. Şöyle bir istatistik vereyim. İstatistiklere göre, orman genel müdürlüğü istatistiklere göre çıkan orman sayılarını dikkate alırsak yanan e, ormanların yüzde onu doğal e, kaynaklı. Ama şeye baktığımızda e, yanan alan miktarına baktığımızda yüzde 2. Yani bunlar e, doğal yangınlar çok büyük. Orman yangınlarına da ya da çevresel felaketlere yal yalışacak Dalaşmıyor. değil. Hı -hı. O nedenle e, çoğu zaman ifade ederken şöyle diyoruz. Evet, orman yangınları doğal bir felakettir. Yani çevresel anlamda büyük sonuçları olduğu için bir felakettir. Ama o istatistiklere baktığımızda bunun doğal olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye'deki ormanların, orman yangınlarının hemen hemen hepsi büyük bir çoğunluğu insan kaynaklı. Dolayısıyla Türkiye'deki ormanlarda bu yapıyı değiştirmek e, insanların çok daha dikkatli olması o gerek ormanları yöneticisinden gerekte bireye kadar herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmesi gerek. Peki Hikmet Bey o zaman e, insanların ve bizlerin neden olduğu bu orman yangınları sonucunda e, neler kaybediyoruz? Yani bu yangınların ekolojik sonuçları şimdi oradaki hep her zaman diyoruz orman demek sadece ağaç demek değil. O zaman orman yangın demek de sadece e, ağaçların yanması demek değil diyebilir miyiz? Ne, ne gibi sonuçları oluyor? İşte, tabii ki bir kere e, ormandaki ağaçlar... ...çevresinde orada barındıkları... ...yüzlerce, binlerce canlıya ev sahipliği yapıyor. Siz... ...onu kaldırdığınızda... E, ...bir yaşam alanını... ...onların barınma koşullarını... ...beslenme koşullarını... tümünü değiştiriyorsunuz. Canlılar üzerine büyük bir etkisi var. İsterseniz... ...şeyden başlayalım... E, ...topraklardan başlayalım... Hı hı. ...ki e, şey olsun... ...tabii ki yangının e, şiddeti... Hızı, e, şekli, mesela töp, e, biz de orman yangınlarını ikiye ayırırız. Bir tepe yangını, bu ağaçların tepelerine kadar uzanan yangına, bir de örtü yangını. Sadece alt tabakasının olması. Bu daha yavaş ilerler ve ağaçlara çok büyük zarar vermez. Bir örtü temizliği gibi olur. E, bunların zararı daha az ama asıl şiddeti veren büyük orman yangınları ve hava çok kurak ve sıcak olduğunda çok hızlı ilerler. ...yapılan araştırmalar geliyor ki bir saatte dört kilometre ortalama ilerleme hızına sahip. saatte Evet. Dolayısıyla e, ormanın e, bu şekilde hızlı ilerlemesi, tepe yangını ve aşırı hava sıcaklıklarında... ...hızlı bir şekilde ve yüksek derecelerde hararet olması, sıcaklık olması ormanın zararlarını atıyor. Mesela ölü örtü üzerindeki organik madde tamamen yanıyor. Organik madde yanınca oradaki toprağın oradaki sıcaklık nedeniyle toprağa canlılığını veren binlerce mikroorganizma var. Bir hektar orman toprağında bir buçuk ton canlı var. Ve sağlıklı bir orman toprağında bir kaşık orman toprağında dünyadaki insan sayısından daha fazla mikroorganizma var. Şimdi bu mikroorganizmalar ölü örtüleri ayrıştırıyor, bitkilere canlılık veren mineralleri sağlıyor. Bu yapıyı siz kırıyorsunuz. Ayrıca yüksek sıcaklık toprağı sıkılaştırıyor, blok haline getiriyor, çatlaklar oluşmasına sebebiyet veriyor. E, yanan küller e, e, daha sonra e, bu toprakların havalanmasını sağlayan, su girmesini sağlayan kapiler, kapiler boşluklar dediğimiz boşlukları dolduruyor. Su yüzeysel akışa daha çabuk geçiyor ve örtüsüz kaldığı için oraya düşen yağışların toprak üzerinden buharlaşma oranı da artıyor hem evet. buharlaşma hem tutulması evet. da evet. örtüler e, bir nevi suyu da tutarak toprağın daha iyi emmesine neden oluyor dersek değil mi o da engelliyor. o da engelliyor. yüzeysel akışla akıyor bizim ormanlarımız meyilli arazide olduğu için e, yüzeysel akışlar e, sedimet miktarını artırıyor yani erozyonu artırıyor ve bütün bunlar yanında o kül artıkları, şey artıkları, bu sularla beraber derelere gidiyor. Derelerdeki balık ve canlı popülasyonlarının sayısını azaltıyor. Azaltıyor. Sonuç olarak çok geniş alanlardaki canlı yaşamı, her boyutuyla aslında. Tabii kuşları, memelileri hepsini büyük ölçüde etkiliyor. Şimdi aslında hem konularımızdan bir diyeceğim de <gülüyor> ilgili e, şimdi toprak e, nasıl zarar görüyor bu yanmadan deyince e, isterseniz anız yakma da e, benzer bir etkiye neden oluyor evet. hatta anızların e, anız yakma sonucunda e, orman yangınlarına dönüşme tehlikesi de var dönüşebiliyordu evet, evet. e, şimdi onlardan da biraz konuşacak olursak. E, Öncelikle eğer bağlantı kurulursa e, Diyarbakır İl Temsilcimiz evet e, bağlantımız kuruldu. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necmettin Pirinçioğlu hattımızda şu anda. Merhabalar hocam. Merhabalar Necmettin hocam. Merhaba, merhaba. Ne var ne? İyisiniz? Sağ olun. Sizleri duyduk, sevindik. Daha, daha da sevindik. E, şimdi hocam e, e, önce ufak bir ricamız var. Arkadan radyoyu Sesini kapatabilir misiniz acaba yayında? Radyo yok ben zaten. Ha, tamam. Pek tamam. zaman Sorun yok şu anda. Tamam. Ee, şimdi hocam orman yangınlarından biraz konuştuk. Maalesef bu yine yaz dönemi ve orman yangın dönemi başladı. Ee, tam da orman yangınların toprak ve toprak örtüsü topraktaki canlı yaşamı üzerine etkilerine geçmişken e, benzer bir sorunu yaşadığımız anız yakma konusundan da e, konuşmamız gerekti tabii ki. Ve e, sizle de e, hem Diyarbakır ve yakın bölgesinde de anız yakma durumu var. Hani hem bölgedeki durum Nedir ee, yani bu sene ve geçmiş senelerle kıyas imkanı olur mu hani hala e, anız yakmaya devam ediliyor yakılmaya e, sizin izlenimlerinizi de almak istedik evet e, şimdi benim şahit olduğum ben e, birkaç olayı Akar emsiz şimdi Diyarbakır ovasında e, ovası genellikle Çınar Bismil ilçelerini kapsıyor e, bir kısmında Silvan e, geçen ben e, Madin, e, şey, Diyarbakır'dan Mardin'e giderken işte Çınardan geçiyorsun. Ee, çok ciddi miktarda e, anıs e, yangınlarını tespit ettik. Bunu e, jandarmaya bildirdim e, telefonla. E, yani benim edindiğim izlenim. onların da çok ciddi bir şekilde yapacağı bir şeyler yok. E, Edimlerin tecrübe şu, e, biz gidiyoruz, e, tarlada e, ki yangını tespit ediyoruz, tarla sahibini ta, e, çağırıyoruz. Bizim böyle bir haberimiz yok. Dolayısıyla çok yapacaklar da bir şey yok. Buna ilaveten şehir içinde de çok ciddi, şeyle yakın ciddi bir anız yangını var. Ve Ben şeydeyken tabii haberlerde izledim. Belediye'nin müdahalesi sonucu İtfey aracı anız içinde kaldı ve yandı. Yani o kadar ciddi boyuta bir anız yangını var. Tabii bu sene çok ciddi bir buğday ekimi var. E, buğday ekimlerinde de yağmur e, iyi olduğu zaman e, benim de e, çok iyi. Saplar e, çok yoğun olduğu zaman yani na, na, e, a, neredeyse bir orman yangını kadar etkili yangınlar. E, ve e, bölgede çok yoğun. Yani dediğim gibi böyle. E, hı hı. Yani size ya ilgili aktera bileceğim izlenimde şu anda böyle evet hocam aslında e, yani bu anız yakmak hani çiftçinin kendisini de uzun vadede de olumsuz etkileyecek bir durum çünkü toprağın yine orman yangında olduğu gibi verimli üst tabakası e, ölmüş oluyor dolayısıyla yani e, anız yakma yerine çok daha doğru e, uygulamalar e, mevcut ama demek ya görüyoruz ki hala e, şey ihtiyaç var bu evet, konuda şunu, farklılık yaratmaya. Şunu söylemek yani. istiyorum. Yani toprağı, toprak yapan içerisindeki canlılar, organik madde. Türkiye'de bunların miktarı zaten çok az. Ee, mesela binde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda binde iki, binde üç seviyelerinde. Bu şu, şu demek. Toprağın e, canlı organik yapısını siz yangınla yok ettiğiniz zaman geriye sadece kum, toz, kil kalıyor. Şimdi ondan sonra da biz sonraki senede orada siz e, ürün yetiştireceksiniz. Bu e, bitkilere e, azotu sağlayan yani mikroorganizmalara ayırmışsınız. Orada humus oluşturup toprağın tekstürünü, yapısını iyileştiren canlıları oradan uzaklaştırmışsınız. Bu sefer de diyorsunuz ki verimimiz düşecek. O zaman gübre kullanalım. Kullandığınız gübre çevre felaketi var. Bu şekli sürdürülebilir bir tarım uygulaması değil. Toprağı birebir anız yakmak, toprağınızı öldürmek demektir. Dolayısıyla üreticilerin bunu çok iyi anlaması lazım. Artık e, toprak işlemesiz tarım, anıza ekim bunlar çok yaygınlaşıyor ve yapılan tespitler şunu gösteriyor. Anıza ekim yaptığınızda verim çok daha fazla. O zaman niye yani, üreticilerimiz verimlerini artıracak? Üstelik de e kendi e, topraklarının e, ekolojik e, sürecini daha iyileştirecek şeyleri yapmazlar. Yani bu illa e, tohum ekmek için e, anızı uzaklaştırıp orada e, ekim yapmak durumunda değilsiniz. Anıza da doğrudan ekim yapılarak işlemesiz tarımla hem toprağın organik maddesi artırıyor ve hem de topraklar daha sağlıklı oluyor. Üreticilerimin bun, bunun bilincinde olması lazım. E Peki hocam, son bir değerlendirmeniz varsa da alıp... Şimdi, şimdi tabii ki şöyle, yani aslında bölgede yani anı yangınlarıyla ilgili çok ciddi bir e, kamuoyu şey yok. Yani gidip bu SSK'larla şeylerle paylaştığımız zaman öncelikler çok farklı olabiliyor. Özellikle bu süreçle birlikte biraz daha farklı bir aşamaya geldik. Ee, yani bu anız e, yangın, e, yangınları e, şimdi çok ciddi bir çevre e, şeyine de neden olabiliyor. Yani e, toprağa verdiği zararın e, yanında bir de e, Lice ve Kurt'ta e, orman yangınlarına da sebep e, oldu. Hmm. Ama e, şimdi insanlar tabii işte Lice ve Kurt'ta orman yangını var de, e, diye e, gösterirken aslında kaynağının anız yangınları Olduğunu bir nevi geliyor. Ben Mahri de katkılarıyla şey yaptığı bu basın düzeni var bizim 28 Temmuz'da yapılan. Bugün yerel basınla şey yaptım ve çok öyle bir ilgi de görmüyor. Çünkü çiftçi şöyle yani tarım ilçe teşkilatları buna gerekli hassasiyeti göstermiyor. Yani ee, yasada da işte dedim gibi yani şey işte jandarmanın önceliği e, şu anda şey değil yani anı yakma değil. E, başka evet. öncelikleri var. şirkette bunun bulunduğu zaman sana da en basit bir şekilde söylediği şey bu. Tabii evet. yani bunu önlem olarak bunun ciddi bir yasal şey olması lazım. Yani bir nevi suçu şeyi yükü jandarmanın üzerinden alıp ilçe teşki tarih teşkilatlarına vermesi lazım. Yani il ilçe teşkilatlarına nasıl? Bu bir raporlandırma yapıldığı zaman yani anı yakılan tarla, tarla sahibi ilçe teşkilatına bildirildiği zaman örneğin çiftçi gelir desteği var, banka kredisi var. Bunlar kayıt altına alındığı zaman eğer bunlar maddi açıdan bir bir yaptırımla karşı karşıya kaldığı zaman çiftçi muhtemelen bir sonraki şeyde buna müsaade etmez. Evet. Yani benim katkı olarak sunacağım şey bu Yani bir çözüm şey yani Çok ciddi bir şekilde anı yangını var bölgede Bence Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda Ben bu, bu sene çok ciddi bir şekilde şahit oldum Ama önlem olarak yapacağımız bir şey Sadece işte dedim gibi işte gidiyorsun adam diyor ki beni yakmamış Bunu önlem olarak yapmak Seni yakıp yakmamak çok beni enterese etmez Sen bunun önlemini alacaksın sen tarlanın yandığı zaman ben sen çiftçi bu seneki vermeyeceğim. çiftçi desteği vermeyeceğim. Şimdi kredisi ve şeyleri bazı yaptırımlar benzer yaptırımlar uygulandığı zaman çiftçi bunun önlemini alır. Yani sadece işte bak böyledir böyledir demekle çiftçi şey yapmıyor. Adam 2.1.1 mazot ye, az yakmak için işte böyle bir felakete başvurabiliyor maalesef. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. E, katkılarınız, görüşleriniz için. Teşekkür ederiz hocam. Ben Konuşmak üzere. Teşekkür ediyorum. Üzere. İyi e, konuklara da selamlarınızı Sa iletiyorum. Sağ olun. günler. Evet Hikmet Bey son e, bir buçuk, iki dakikamız gibi. E, aslında konuşacak çok şey var ama isterseniz son olarak da bu yangınla mücadelede orman yangınlarıyla mücadelede neler yapılıyor? Özetle onu alıp, öğrenip sizden programımıza Şimdi sormak. Yangınla mücadeleyi ikiye ayırmak lazım. Bir yangını önleme çalışmaları, iki yangını söndürme çalışmaları. Ee, bizim yangın istatistiklerimiz gö gösteriyor ki Türkiye'deki yangınların hemen hemen tamamı insan kaynaklı. O zaman bu konuda en önemli şey eğitim, bilinçlendirme çalışmaları. Tema Vakfı'da olarak biz yaptığımız bizim eğitim çalışmalarında bunun üzerinde duruyoruz. Ee, bunun yanında orman idaresinde alması gereken Tedbirler var. Bunlar da ormandaki yanıcı madde miktarını azaltacak uygulamalar. Bir de ormanlar büyük ölçüde genç ormanlardan oluşuyor. Bunlarda büyük bir ölü örtü birikimi var. Oradaki şeyi ayrıştırmayı sağlayacak uygulamaların orman idaresinde ağaçların budanması, yol kenarlarının temizlenmesi, orman yol, emniyet yol ve yapılması gibi müdahaleler. Ondan sonrası da zaten şey, şunu söylemek istiyorum, yangın söndürme tedbirleri. Yangına ulaşma ile yangında müdahale arasında ters bir orantı var. Bu nedenle yangının acilen bildirilmesi e, ulaşımı e, ona kısa sürede müdahale yangının küçük alanlarda kut, kut, e, kututmayı sağladığı için vatandaşlarımızın Alev 177 hattını arayarak bütün yangınları acilen bildirmesinde yarar var. Evet bu çok e, önemli nokta. Çok teşekkür ediyoruz e, Hikmet Bey, e, Necmettin Hocamıza da e, teşekkür ediyoruz e, görüşleri için. Haftaya görüşmek dileğiyle programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın. Hoşça kalın.